Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve Geçen dersimizde gördüğümüz son 3 ayet-i kerimede Cenab-ı Allah'ın müminleri cennette ebedi olarak mükafatlandıracağını haber veren buyrukları görmüştük. Şimdi göreceğimiz 64. ayet ve onun devamı konu ile alakalı yapılmış tefsirlere göre hem Önceki buyrukların mana itibariyle de devamı mahiyetindedir. Lafzan devamı olduğu gibi. Bir diğer açıklamaya göre, Lafzan devamı mahiyetinde görülse bile, Manası farklı bir mahiyet arz etmektedir. Bu iki tefsiri de inşallah kısaca izah edeceğiz. Önce ayeti kerimeleri mealen, Anlayalım. Altmış dördüncü ayet-i kerime şöyle. Estaizu billah. Ve ma netenezzelu illa bi emri rabbik. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Aynı zamanda konaklarız, yerleşiriz manasına da gelir. Tenezzül hem... Yüksekten bir yere inmek, aşağı inmek manasınadır. Konaklayan bir insan da bineğinden iner, orada konaklar. Dolayısıyla orada da yukarıdan aşağıya bir iniş var. Şimdi burada bu söz kimin ise manası da ona göre değişir. Bir görüşe göre kadim büyük müfessirlerden i̇bn Bahr'ın kanaatidir bu. Diyor ki bundan önceki buyruklar cennetten ve cennetliklerden söz ediyordu. Bu da onun devamı olup cennetliklerin cennette istedikleri gibi yerleşiyorlar ya ne min minel cenneti haythu neşe diyecekler. Biz Allah'a hamd ederiz ki bizi bu cennete yerleştirdi. Ve biz bu cennette istediğimiz gibi yerleşiyoruz, konar, göçeriz. Dilediğimiz yere konaklarız, dilediğimiz yerden ayrılır, başka bir yere gideriz. Bu da onun gibidir diyor. Ve cennetlikler diyecekler ki, وَمَا نَتَنَزَّلُوا اِلَّا بِا اَمْرِ Rabbik Biz yine bu cennete, cennette dilediğimiz yerlere ancak Rabbinin emriyle iner konaklarız. Yani Cenab-ı Allah onlara burada yerleşin demeyecek. Mana o değil. Burada Rabbinizin emriyle, Rabbinin emriyle demek onun rızasıyla, onun dilemesiyle rızası ve dilemesiyle biz de istediğimiz yere yerleşiriz. Yoksa Allahü Teala bir yere yerleşmemizi istemiyorsa biz de o dileği de halk etmez. Manasını. İkinci görüşe göre bu mana itibarıyla önceki buyruklarla alakalı değildir. Meleğin, Jebrail Aleyhisselam'ın vahiy meleğinin Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a söylediği bir sözdür. Buna sebep ise şu. Cebrail iki nüzul sebebi zikredilir. Cebrail Aleyhisselam peygamber efendimize 12 gün kadar vahiy getirmez. Mekke'li müşrikler de her fırsatta Kur'an peygamber efendimiz İslam hakkında dedikoduya hazır oldukları için bu vesileyle de diyorlar tamam artık meleği onu ziyarete gelmiyor. Onlar melek demez cin diyorlardı kendilerine göre. Kahin gibi zannediyorlardı ağaca. Veya öyle görmek istiyorlardı öyle göstermek istiyorlardı. Batılları açısından işlerine bu daha uygun geliyor. Bunun üzerine peygamber efendimiz Cebrail aleyhisselama soruyor. Ya Cebrail ma yemneuke en tezurena ekzera mimme tezuren. Bizi ziyaret ettiğin hallerden veya vakitlerden defalardan daha fazla ziyaret etmene sebep nedir? Onun üzerine Cebrail Aleyhisselam da ve mâ netenezzelu bi emri rabbik diye cevap veriyor. Biz senin Rabbinin emri olmadan inemeyiz. Rabbin bize inmemizi emredecek. Biz de onun emirlerini alıp sana getireceğiz diyor. Şimdi bu mana da güzel. Ancak önceki ayetlerle bağlantısı mana itibariyle Yok. Fakat birinci mana cennettekilerin sözlerinin mahiyetini arz ettiği için ne konuşacaklarını arz etmesi itibariyle mana itibariyle önceki buyruklarla alakalı bulunuyor. Bu iki manayı da e, hafızamızda veya zihnimizde tutarak ayeti kerimeyi okumaya devam edelim. لَهُ مَا بَيْنَ اَيْد۪ينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ Önümüzde bulunan şeyler de, arkamızdakiler de, bu ikisi arasındakiler de, yalnız onundur. Eğer cennetliklerin sözü ise bunun açılımı şöyle olur. Cennette bundan, ...yani cennete gelmeden önce yaptıklarımız ile... ...şimdiden sonra olacaklar... ...ve olmuşlarla olacaklar arasında her ne varsa... ...her şey onundur. Ve mâ kâne rabbuke nesiye... ...Rabbin hiçbir şeyi unutmaz. Şayet... ...meleklerin söyledikleri ise... Önümüzdekiler de... ...arkamızdakiler de... ...yani bundan önce olanlar da... ...bundan sonra olacaklar da... ...ikisi arasında olanlar da... ...her şey... ...yalnız onundur. Burada yine... ...bu gibi ayetlerde... ...mana... ...ifade elinde ise... ...gramer açısından... ...hasır ifade ediyor. Burada... Normal kuruluş, cümle kuruluşu ma beyna eydina ve ma halfena lillah şeklinde olması gerekiyor. Önümüzdekiler de, arkamızdakiler de Allah'a aittir. Fakat burada zamir getirilmiş ve başa alınmış. Lehu, yalnız onundur manasına. Önümüzdekiler de, arkamızdakiler de yalnız Allah'ındır. Biz insanların mülkiyeti mecazidir. Biz hakiki manada hiçbir şeye malik değiliz. Nitekim Hadid suresinde Cenab-ı Allah bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Ve enfiku mimma ce'alekum allahu mustahlefine fihi Allah'ın sizi başına vekil kıldı. Vekaleten elinizde bulunan hafife yaptığı mallardan infak ediniz. Mal bizim değil. Yunus Emre'nin dediği gibi mal sahibi, bült sahibi. Hadi bunun ilk sahibi mal dayalan, ülke dayalan. Var biraz da sen olayım. İnsanlar bu hakikati bir anlasalar. Ahireti unutmak insanda helala harama riayet etmek hassasiyetini bitirir. Ahireti unutmak helala harama hassasiyeti bitirmese bile dünyanın dünyanın ne kadar geçici olduğunu büsbütün unutturmasa bile az hatırlatır. Az hatırlamaya sebep olur. Onun için of. eğer biz kendisine yakınlarına insanlara hatta diğer mahlukata İnsanlarımızın yetiştirdiğimiz evlatlarımızın zararlı değil faydalı olmasını istiyorsak onların kalplerinde Allah'a ve ahirete imanı gücümüz yettiği kadar derinlere derinlere derinlere sağlam bir şekilde kökleştirerek yerleştirmemiz lazım. ahiretin hatırlanmadığı bir dünya zindan olur, cehennem olur. 60-70-80 yıllık ömrünü cehennem gibi yaşayan da öbür dünyada cennet onun için hayal olur. Onun için cenneti dünyada inşa etmeye başlayacağız. Cennetin dünyada inşa edilmesi İnsanların kendilerini ahirete göre hazırlamasıyla mümkündür. Cennete ve cehenneme iman etmeyen, ahiret var mı yok mu düşünmeyen nesiller yetişti. Ve ifade elindeyse o bulutlar o yağmuru getirdi. O fırtınalar bu ekinleri talan etti, berbat etti. Onun için bizler evvela şunu bileceğiz. Lehu ma beynâ idînâ ve ma kalfenâ ve ma beynâ zâlik. Önümüzdeki, ardımızdaki ve ikisi arasındaki her şey, onundur. Geçmiş ve gelecek, zaman ifade eder. Zamana malik olan her şeye malik demektir. Çünkü biz ...mala mülke sahip olabiliriz... ...mecazende olsa ama... ...ne mecazi manada... ...ne hakiki manada zamanın... ...zerresine hiçbirimiz sahip değiliz. Zamanın maliki Allah'tır. Zamanı istediği gibi... ...everip çeviren, döndürüp duran... ...Cenab-ı Allah'tır. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ İşte... O günleri biz insanlar arasında kah öyle, kah böyle döndürür dururuz. Ancak alim olanlar bunları akıllarıyla idrak edip kavrayabilir. Niçin böyle? Niçin böyle? Geçen Uhud Gazvesinde Müslümanların Yenilgisiyle alakalı bir tefsirde şöyle bir ifade gördüm. Çok güzel. Diyor ki, müminlerin hep muzaffer olmaları halinde, müminler gevşerler ve aralarında münafıklar çoğalır. Çünkü hep iyilik, herkes o iyilikten pay sahibi almak için, o da müminlerin saflarında görün. Fakat müminler zaman zaman yenilgiye uğrayacak olurlarsa onlardaki gevşeklikler gider, silkinirler, silkelenirler, aralarındaki münafıklar da ayıklanır. Müminler hep mahluk kalırlarsa bu sefer kafirler kendilerinin hak üzere olduklarını zanneder. kafirlerin de böyle bir kanaate sahip olmamaları için günler diyor Cenab-ı Allah tarafından döndürülür, durur. Bazen böyle, bazen böyle. Ama galiba bu ümmetin şu son zamanlardaki yenilgi günü biraz uzun sürdü. Bugünün sorunun gelmesi için uğraşmamız lazım. Televizyon çok kadar diyorsun. Biz de çok gevşekiz, gevşekmişiz. Bir türlü kendimize gelemiyoruz, silkelenemiyoruz. Evet. Bu şekilde her şeyin mülkü Cenab-ı Allah'ın olduğuna göre insan elinde bulunana bir vekil olarak sahip olduğunu kabul ederek vekilin özelliği hukuku nedir? Vekalette yazılan şartlara göre tasarrufta bulunabilir. Tamam mı? Öyle değil mi? Notere gittiğiniz zaman size sorarlar. Akzu ah, yazacak mıyız derler mesela. Yani sizin adınıza mal tahsil edebilir mi? Alabilir mi? Satabilir mi? Vesaire umumi mi hususi mi? Değil mi? Vekalet ona göre tanzim ediliyor. Cenab-ı Allah da bize bir vekalet vermiş. Ve bu vekalette bizim tasarruf şartlarımızı göstermiş. Helala harama riayet edeceğiz. Emirlerini yerine getireceğiz. Yasaklarından uzak duracağız. Mübah dairesinde de ihtiyacımız kadar tasarrufta bulunacağız. Çünkü Mubahat ihtiyaç fazlası tasarruf da harama götürür. Yemek yemek mubahatır. Fakat israf derecesinde yemek yemek, kendini seni rahatsız edecek kadar yemek yemek, artık sana vereceği rahatsızlığa göre, rahatsızlığa göre, yapacağın israf'a göre kerahetten hurmiyete kadar bir turmadır. Yani mubah demek. Öyle her zaman istediğimiz gibi kullanırız. Tepe tepe sonuna kadar kullanırız değil. Mübahın sınırı seni harama götürmeyecek. Farızlardan alıkoymayacak kadar olmalı. Efendim, ara sıra kır gezintisine gitmek mübahtır. Fakat veya avlanmak mübahtır. Fakat hayvan neslini telef edecek kadar avlan. Caiz değil İhtiyacın olmayan hayvanları avla caiz değildir. Yenilmesi caiz olmayan veya zararı dokunmayan hayvanları avla caiz değildir. Yavrulama zamanlarında hayvanları avla caiz değildir. Yavrularına bakan anneleri avla caiz değildir. İslam söz avlanmaktan geçmişken hacda biliyorsunuz bir ihram var, bir de harem bölgesi var. İhrama girdiğiniz zaman nefsinizi diğer canlılara karşı avlanmaya karşı Araplar ava düşkün insanlardı. Terbiye etmeyi öğreniyorsunuz. Mekke'nin harem bölgesine girdiğiniz zaman da <gülüyor> ihramlı da olsanız, ihramsız da olsanız avlanamazsınız, bitkiyi kesemezsiniz, ihtiyaçsız yere hiçbir şey yapamazsınız bu gibi şeyler. Bu da ayrı bir terbiyedir. Yani İslam ise elindeyse tabiatı koruma, kollama, gözetleme eğitimini hac gibi bir ibadetin bizzat içerisine yerleştiriyor. Günümüz Müslümanı ne İslam'dan haberdar, ne hacdan haberdar, ne bu ne işe yarar, ne bu ne işe yarar. Biz, dediğim gibi, Allah bir başka vesileyle, Allah Allah. hazine üzerinde oturuyoruz ve açlığımızdan ölüyoruz. Bundan daha acayip bir şey, ters bir durum olur mu? İşte bu durum bizde var maalesef. İslam hazinesinden <gülüyor> harakkan değiliz. Ha. Şeyden geldi, Cenab-ı Allah işte bize bir vekaletname vermiş. Bu vekaletnamede neye riayet edeceğimizi, neyi yerine getirdiğimiz gerektiğini, neyden kaçınmamız gerektiğini koymuş. Vekil nasıl vekaletnamede yazılan şartlara riayet etmezse, onun tasarrufları hükümsüzse, İslam hukukunda da böyledir, şeriatimizde de böyledir. Bir müminin Allah'ın kendisine verdiği vekaleti aykırı tasarrufları Allah tarafından makbul değildir. Makbul olmamakla kalmaz vebaldir de. Vebaldir de. Çünkü Cenab-ı Allah aslında bizi o vekaletin şartlarını, vekaletnamedeki şartları kolaylıkla yerine getirebilecek şekilde yaratmıştır. İslam fıtrat dinidir derken bunu kastediyoruz. İslam'ın yaratılışıyla İslam insanın yaratılışıyla İslam'ın hükümleri insanın yaratılışına uygun kolaylıkla ifa edilebilecek yerine getirilebilecek hükümlerdir. İşte bizler dünyadayken bu ikrarı yapacağız ve gereğini yerine getireceğiz. İster bir Melekler bunu peygambere söylemiş olsun. Biz Rabbinin izni olmadan inemeyiz. Melekler burada bize örnek olmalı. Rabbimizin izniyle melekler vahiy bile indiremezken biz de Rabbimizin izni olmadık bir işi yapmamaya çalışıyoruz. Her bir işte Rabbimizin izni var mı? Sorusunu sorarak İşe başlayalım, alacağımız cevaba göre o işi ya yapalım ya da terk edelim. Çünkü her şey onun, önümüzdeki, arkamızdaki, ikisinin öndeki. Ve mâ kâne rabbuke nesiyye. Allah. Rabbin hiçbir şeyi unutmaz. Hiçbir şey unutmaz. Onun için unutmak mevzubahis değildir. Çünkü zamandan etkilenen varlıklar unuturkanı unutmaz. Zamandan etkilenmeyen ancak zamanın halikidir. Zamanı yaratan zamandan elbette ki etkilenmez. Şimdi de 65. ayet-i kerime bir önceki ayet-i kerime yani gördüğümüz 64. ayet-i kerimenin muhteva olarak devamını dile getiriyor. Rabbin unutkan değildir. Sadece seninle alakalı zannetmeyesin diyor. O Rabbus semavat vel ard ve ma beynehumâ. Allah'u Allah. Göklerin, yerin ve her ikisi arasında bulunanların Rabbidir o. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Rab, sahip demek, malik demek, mutlak egemen demek, efendi demek, emreden demek, sözü geçen demek. Kendisine itaat olunan demek ve en güzel, en kapsamlı manası her bir şeyi bütün aşamalarına göre yaratan ve her bir aşamadaki ihtiyaçlarını büsbütün, eksiksiz olarak en mükemmel şekliyle karşılayan demektir. Ceninin anne karnındaki her bir aşamasındaki ihtiyacı farklıdır. Sadece 9 ay boyunca ihtiyacı değil, o 9 ayın içerisindeki her bir aşama, her bir periyot ile birlikte onun ihtiyacı farklılık arz ediyor. Ve Allahü Teala o karanlık içre karanlık Kur'an-ı Kerim'in ifadesi bu. iç içe karanlıklar içerisinde diyor. O cenninin her aşamadaki ihtiyacını karşılıyor ve doğuma kadar neye ihtiyaç duyuyorsa hepsini karşılıyor. İşte Rab budur. Rab budur. Balığın ihtiyacı farklıdır. Sürüngen hayvanların ihtiyacı farklıdır. Dört ayaklıların ihtiyacı farklıdır. İnsanların ihtiyacı farklıdır. Gökte uçan kuşun ihtiyacı farklıdır. Bitkinin ihtiyacı farklıdır. Havanın, rüzgarın, dağın, tepenin hepsinin ihtiyacı farklıdır. Hepsine ayrı ayrı. Hangi durumdan ihtiyacı neyse, verirse, hizmetin ihtiyacı olduğu şekilde derninizin ilk vaktiyle zamanında tatil edilmiştir. Efendim bu? Velâ bir kanıla bilir mi? E bu bak bir şeyi his mi bulur? Bana kana rambu kebetir. Habibunu kudud riz. Kimin nerede ne durumda olduğunu olduğu bilen İmam-ı Ahkam'a bir dua var. Bu şöyle diyor. Biz böyle ve ya men yarani ve yarur mekani en urduguni wala ei seni gora bulunduğun yeri bilen o zelil zulmlandırı seni hukuk internette mu bu kendi şahsımda bütün çaynatın adına adeta İzillendiği örgütü var. <gülüyor> Çünkü Cenab-ı Allah bütün maklumatı görüntü. Mekanını bilir, ihtiyacını bilir, konu ve gereğini olah verir. Bu muciyesini bilir. O Rabbul Alemin'dir. Yani ilk sayesinin alemlerin razı Allah'a hamd olsun diye başlamaktır. Çok var. Biz bütün mahlukatın ona karşı konumumuz hamd ve sedaptır. Niçin? Çünkü onun üzerindeki bütün hırsızları, hırsızları, hırsızları o kadar hırsız. Zorunlar bunu hamd Görünmeler. Yalnız bana değil, bütün aile. Görünen ve görünmeyen insanlar, dinler, melekler, hayvanlar, güçler, canlılar, canlılar. Gök isimlerinin sevgi hareketi, atomların sevgi hareketi, güçlerin sevgi hareketi. Bin bin binlerce, çok büyük, çok büyük. Kalbi daha anne karnındayken yaratılmış andan itibaren kan koş koş koş kalınmaya bak. An son Nereye kadar? En ince kadara, en uzak O kan gidiyor, gelin Temiz gidiyor, Temiz canıyor, bir daha gidiyor, bir daha. Her bir insanda, her bir canlıda yaşadığı an, yaşadığı sürek oluşturur, oluşturur, oluşturur, oluşturur, Bu, bu, bu kur bu güç, bu eşyaya, bu organlara içindeyiz. işi nasıl becerdi? Üçünlük saatlerde Hissette bilmiyorsunuz, bazıları hissette bilmiyorsunuz, hissette bilmiyorsunuz, üniten görevlerini yapar. Bilmezse, bilmiyorsunuz var ya, var, diğerlerimizin var, Bizlerimiz çalışılma, bizlerimizin var Eğer de haklı değil, bizlerimizin arkadan çalışıyor, diğerlerimiz çalışıyor ama, üyelerimiz, sancıraatımız, abandısımız diyoruz, niye yani aksatmıyor. Sakmalar konuluktur. Halimlerin onun için o peki göklerin yeni bir arasında bu duranların ne yapacağız o halde? Ya o ibadet varsa bunların bir kısmını dahi olsa yapan, ona emanet edebilmektir. Yoksa, ibadeti hak edebilmek için yarabb olmak veya ruhubiyetten faysahibi olmak. Ruhubiyet ise paylaşılan bir şey değildir. Bu kişi çok istedikler. Vakalık yok. Sizin bu taktığınız varlıkları söyleyem bana diyor. Göklerden ve yerden neyi yarattır? Göklerim bana. Madem, madem yaratır yok. Madem Rab yok ondan başka, o halde yalnız olan ibadet. Ka'budhu. Ve? Ona ibadet et, da ona ibadetini dini sabırla ve sebatla Ya çok oldu yok Bu nedir ibadet demek ibadet onun için Allah kadar bu kadar Hava susuz kuşsuz bir canlı nasıl yaşayamıyorsa, 1000 de ibadetsiz hayat. Yolga gidersiniz, vakit zararlı, içiniz küçülüyor. Aman, ibadet. Oh. İşte bu iman. İşte bu iman. Her ihtimale karşı, aman vakit girdiğine göre, <gülüyor> en canımızı kılan yolga bileyim ana Diyorsanız bu da işte üzerinde sabır ve sefah. O kadar ki, bize Peygamber'in mehve söylene kadar, Yakin gelinceye kadar gelmesi yani kesin, gelmesi kesin, gelmesi muhakkak olan o ölüm, gelinceye kadar da bu ibadet. İbadetin hıpkı nedir? İsyanın hıpkı. O halde ibadet, sitaat Allah'ın emin ve hükümlerine itaat, ibadetin sensizliği, namazdan mübarekte icra edilir. Ama <gülüyor> ibadetlerimizin tabi. Namaz bizim için önemli bir halka Hadis-i Şerif'te buyurduğu buyur, gibi, buyur. kişi, ilk olarak namazdan mekana çektirir. <gülüyor> Eğer, namazdan hesabı gün çıkarsa, diğer amellerini de tuturur. Ahirette mi böyle tuturur? Şey? Hayır! Bu gün dünyada namazını multazam ve mümkün kılan bir insan, Allah'ın güve diğer amellerini de tuturur. Çünkü namaz, görsek de görmesek de ifade de kendini kabul etmez. Secde halinde kul, Allah'a en yakın olduğu haldır. Hiç böyle bir ibadet ifadelerindeyse kabrıma sığar mı? Bizi başar, sadece namazda bırakmak için itaatimiz için. İtaatimiz için daha güvenilir. Namazda elimiz, ayağımız, kulağımız, zikrimiz, fikrimiz, dilimiz, dudağımız, her şeyimiz. Değil bütün vücudumuz Allah'a tesbih oluyor deyip, İşte namaz, hayatın tamamında insanın kendisini Allah'a tesbih etmez, ibadet-i ve eğit-i. Namazı düzgün alacak. Onun için, ahirette namazı düzgün çıkacak olan diğer amelleri de Allah'ın izniyesi diyoruz. Çünkü dünyada namazı düzgün kuruyorsa, dediğim gibi, Bu tür azaların tutur, ve zahidimizi ne yapıyor? Kapsıyor, kapsıyor bir ibadet. Batımımız ve zahidimiz ibadet ediyorsak namazda, namazın dışındaki halde de ona öylece ibadet ediyormuş. İşte ibadetimiz var. Bu. Yani her kredime Allah'ın bir Allah'ın zamanı olan İsyan alamışlar gibi İşte o zaman Dağbud-i Hüvası programı bu. Allah'a ibadet eder ve ona ibadet üzere satılık ve sevansızlık devamlıdır. Korkun, Allahım rezzaklığı haşa bitiyor Benim ecelim gelmeden ıskım bitmediğinden yok. Bu de devam ediyor. Benim ne zaman ki, hemen ona şöyle varlığım geçici olursa veya bitersem, ama hıdra ben de haşır benim için bu bitmediyse, imadet durumda bir kalma. Yani ölsün bir zaman. Şey ölsün bir zaman. Şey Kaldır, daha yarattır. İmadet ölçüleri gibi Farklı bir animiz, teknik animiz ver. Berzat aletlerine itibar etsiz Bundan sonra da Cenab-ı Allah'ın mutlak emir verilmeleri ister. Ondan Sen, O'nun gibi bu isimle anılan bir külsünse biliyoruz. Veya O'na benzer, O'na benzeye, O'nun mazot ürünmüş, bir varlığın o boyutu biliyoruz. O'nun eşi benzerin bir külsü var? Böyle birisini biliyor musun? Demek ki ibadette ve ilk katta atlı olan anıdalarla ilme göre öpülemiştir. Cehaletle merabzilemiz yetonun <gülüyor> sakin. Bazıları efendim de anlatırlar. İşte, Ali bin işte, de bir gidiyormuş bir soğan gördüyse aklını kapmış bir soğan yerden yorulmuş. Ya sen ne yapıyorsun demiş Şimdi Allah'a ibadet ediyorum. Böyle olmaz ibadetlerim Nasıl Ne yapmış? Takmış ona namazı bir güzel önerdi. Ondan sonra çekmiş gitmiş. Bu ilim adam aynı zamanda karanlık e kaydermiş ve devir yok. Birden arkasından çobanın sesini işitmiş, dönmüş bakmış ki, kendisini yürüdürsün üzerinde o koşa bakacak. <gülüyor> Ve bir şahı sen bana buna bazılar ettin da şu tarafını bıktım. Hatırlamadım. Nasıl zor? Bakmış ki o, şimdi yüzünü de o başarıp geliyor. Bir din diyeyim mi yaptın? Öyle evet. Bu cehaleti teşvik etmek değildir beni. Bu değil. <gülüyor> Cehaneti kabul eden bir cin olsaydı, ilk emrini yatan Rabbinin adıyla oldu diye indirir miydi yahu? Hayırlısı. Işte, hayır. <gülüyor> Bugün Onun için zaman zaman ben size hazırlatmışım. Bizim adım Alim'in yürekçesini şeritin kanılır mı? Daha Çünkü şehit gazi tıspara karşı ümmeti İslam patlaklarını muhafaza ederse alim ümmetin dinini tahristendi anlerden, suatelerden kurmak istiyor. Hatta Malmur Azun-i bir parça gayet oldu. Hani Hasen-i Geybi'nin her seferde bu diyor ki, kıyamet içinde alimlerin yönetmediği şeritlerin sorunu tartılacak alimlerin yönetmediği, şeritlerin yönetmediği, şeritlerin yönetmediği, şeritlerin yönetmediği şeride de Şehidi cihat meydanlarına gönderken ona ruhu kazandıran. On için bilin, bilin. Bu önce cahit kaldı, ondan sonra İslam bir hayat sözü. Tekrar ediyorum, bir fizik meselesini Allah azası için öğrenmekle. Mamak ile bir fark edilir. Bir ismi, bir şifat, bir şifaredir, öbürü fark da ayrıdır ama ikisine karıştır. Ümmet üzerinde her Sadece seslendi, dini, Kendisine ilim denilen her bir şey bu ümmet tarafından elde edilmek sahip olmak ona hak ettiği Değeri vermek. Hmm. Hmm. Dini çok iyi bil, silahını elin yavrunda var. Dini çok iyi bil, elbisenin elin yavrunda var. Dini çok iyi bil, kısanı bitmemeyini elin yavrunda var. Ne oldu? Eğer sana Müslüman olarak ilmi, ahlaki ve iktisadi, özgürlüğüne, bağımsızlığına sahip olmalı da öğretmiyorsan veya sen o dinden uğur öğrenmemişsen dini eksik öğrenmişsin. <gülüyor> <gülüyor> İlmide oluştu cehaletin ne olduğunu da ilim unutulunca cehaletin ne olduğunu bilmediğiniz olur, ilim piyasadan çekilirse, yerine biz atlar kuratlar vaksin. Devam edelim. <gülüyor> Bu sefer mümin böyle. Oturur insanlar. Ve yavru İnsan da der ki, burada bir insan yapıyorlar. Ben olucam bir acaba? Bir intihale çıkartılacakmış. Öyle deyip de ondan sonra diri olarak, canlı olarak bir katkı Öyle miyiz? <gülüyor> de. O yüzden. <gülüyor> evet. Şimdi anahtar verelim mi?